Bu videoda sizle birlikte eziğin anatomisini inceleyeceğiz. Ama ezikle ezileni karıştırmayın. Ben size hemen bir hatırlatayım çünkü hafızamız çok zayıf bugünlerde. Ezilen şudur. Kocası tarafından çaresizce öldürülen ve hemen unuttuğumuz mesela Emine Bulut gibi insanlara ezilen diyoruz. Ama yine hemen unuttuğumuz sosyal medya üzerinde herhangi bir ceza almayan Türk adalet sisteminde de galiba aralıkta falan duruşması olan Topluma, canlı yayında Instagram üzerinden cinsel organını gösteren kişiye de ezik diyoruz. Şimdi bu ikisi de unutulduğu için kavramları hatırlatayım dedim. Bu videoda size birlikte ezik kimdir? Ne kadar ezik olabilir insan? Gelin onu görelim. Hoş geldiniz. Bir eziğin anatomisi. Bir ezik çok rahat bir şekilde hem de geç olarak aynı güne uyanır. Bu güne uyanmaz, dünü ve yarını aynıdır genelde düne uyanır. Hep aynı günleri aynı sıkkınlıkla ve rutinle yaşadığı için ve kendini geliştirmediği için ezik için bir yere geç kalmak, birini bekletmek hiç sorun değildir. Genelde de başkaları için yaşayacağı hatta sosyal medyanın kölesi olacağı enfes bir güne uyanır. Ortalama yetişkin bir ezik günde 3 saatini sosyal medyada he ki instagramda falan geçirir. Çünkü orası önemlidir oradaki insanların yapay yaşamları oradaki insanların o yaşamlarını beğenmesi onu beğeneyim o da benimkini beğensin öbürünkünü nasıl beğenmedim bugün beğeni almak için like almak için nasıl yaşarım evrim geçiriyorlar. Eskiden facebooktu sonra işte biraz çok az twitter oldu. Twitter biraz daha artık düşünceye kaydı ama instagram için ölür Ve bir ezik genelde başkaları ne der diye yaşar. Hatta panik atak yaşar. Şu çantayı bununla bilmez, ne yapmazsam, şurada şöyle karizmatik bir arabada poz vermezsem, onlar ne der, öbürlerinden geri kalırsam ama bu başkaları ne deri şu açıdan kaygı duymaz. Hani gündemde bir konu var, bu ülke gündemiyle, dünya gündemiyle ilgili şu konuyu bilmezsem cahil derler diye değil. Trendlerde ne var, bilmem ne de hangi kıyafet çok önemli, şunla ne karizma yaratabilirim, bütün derdi budur. Genelde de e-ezikler, e-ezik, elektronik ezik, sosyal medya tamamı ve işte internet üzerindeki ezikler bir rumuz arkasında saklanıp istediğine giydirir. Çünkü bir ezik elinde bir güç geçtiği zaman sapıtan kişidir. Bunun internet versiyonu işte bir rumuz arkasından ona bunu hakaret edenler gerçek dünyadaki versiyonları da mesela diyelim ki bir okulda müdür oldu ya da bir şirkette yönetici oldu o eziğin eline o imkan geçsin işte anne babadan geçsin şirket ona kalsın ya da bir şekilde şansına yalakalıkla bir yere gelsin inanılmaz eziyet eder ezik öğretmenler vardır çocuğa şiddet uygulayan ezik ve karaktersiz yöneticiler vardır çalışanlarını eziyet ederek işte fetiş yaşayarak kendini yükselttiğini saygı kazandığını sanan Hatta bu videoyu onlara kazara yollayın. Çünkü değerli ezik yönetici ve patron sen akşam mesai saatine 10 dakika kala bir toplantı yaparak patronluğunu yüceltmıyorsun. Sadece süladeni sövüyorlar. Bir ezik sürekli eleştirir. Ve parayı sever. Ama şöyle ya, yani, parası olmasa bile parayla gösteriş yapar. Gerekirse yürür, <gülüyor> otobüse binecek parası kalmaz. Ama en baba telefonu, en marka çantayı, en pahalı arabayı kullanmaya çalışır benzinli yakıtını alacağı parası olmayan adam gidip o arabayı kiralar. Çünkü ona göre parası olana saygı duyuluyordur. O kadar ezilmiştir ki, o kadar ezik ruhludur ki Instagram'da şurada burada sosyal medya Facebook'ta sürekli arabada pozlar, havalı bir şekilde marka göstermeler, sürekli o telefonun en son modeli çıktıysa işte onunla aynadan bak ben telefonun yenisini aldım. Bu insanlar kendisini geliştirmez. İmajını satın alır. Ve sonra da pazarlamaya çalışır ama çok ucuza satar. Ve ezikler toplantısı. Ezikler genelde böyle hani doğadaki çakallar gibi olabildiğince bir araya gelmeye çalışırlar. Bir araya gelip beraber bir şeylere saldırmaya çalışırlar. Ezik dediğimiz insanlar bir araya gelip de çekirdek çitlediğinde o muhabbet ortamını oluşturdum neyi kötüleyebiliriz neyi aşağı çekebiliriz ya o yükseliyor ama bizim ona kadar olmamıza gerek yok. O ne kadar gereksiz işler yapıyor. Ya şu kariyeri yapmaya aslında gerek yoktu. O ahmak gitti, okudu. İşte o kendi işini kurmaya çalışıyor. Garanti maaş gibi bir şey yok falan gibisinden. Kendilerini rahatlatacak. Bak eziz ama hepimiz eziz rahat olalım. Çünkü eğitim sistemi bunları böyle yetiştirmiş. Sınıfta iyi olmaya gerek yok, biz ortalamayı hatta en altı beraber kalalım, beraber sene tekrar yapalım yeter der. Bu da zaten eziklerin terapisidir. Ezikler bir araya geldiği zaman birbirlerine, oh tamam tamam o kadar da ezikliyiz, dünya da batmadı diye mutlu ederler. Heee bir de eziklerin insanlık dışına ağız tadıyla çıktığı ortamlar vardır. Yetişkin bir ezik, garsona, valeye, güvenlik görevlisine, sekretere, Yani insana hizmet için çabalayan insanlara kötü davranır. Mutlaka. Bir restoranda görürsünüz. kuçum, aslanım, bakar mısın? Ya bu ne biçim yemek? Daha yemek gelir gelmez şikayet eder. Bu benim istediğim macchiato değil. On Ağzına o macchiato'yu fincanıyla sokacaksın. E, alttan çıkacak o macchiato tam istediği gibi. Çünkü onun istediği o <gülüyor> macchiato. Dolayısıyla bir garsona Kötü davrandığı zaman kalitesini yüceldiğine, genelde de işte o çakal ezikler aynı masada buluştuğu için o e, Femolocco restoranda genelde de hep beraber saldırırlar. Çünkü bir şeyi beğenmemek onun için bir yükseliş sembolüdür. Ben her zaman tavuk yerim, bu ne biçim tavuk? Zıkkım ya, yani o tavuğu içeri götürüp getireceksin tekrar geri. Dolayısıyla aslında bir eziğin bir şeyden memnun olmaması onun benzer ya da daha üst kalitede şeyleri çoktan yaşadığıdır. Bir ezik yurt dışına çıktı mı kendisi için hiçbir şey yapmaz. Böyle belli kontrol noktaları vardır. Mutlaka oralardan Instagram'a şuraya buraya ispatlar yollar. Bak ben de comalocco mamalocco içtim. Ben de işte falanca kulenin önünde resim şeyi. Ben de o çeşmenin önünde durdum ve Yarım saatini buna harcıyor, o muhteşem poza. Niye? Beğenilmesi lazım. Kendisi beğenilmedikçe mutlu olmuyor. Kendisini beğenmiyor. Ya da kendisini seven insanlar umurunda değil. Ha bir de anne ezikler var. Bunlar en üzüldüklerim. Çocuk doğru ve o çocuğu e, sosyal medya hatta YouTube pazarlaması için kullanıyor. İki tane YouTube'da kanal var. İsimlerini vermeyeceğim reklam yapmamak için. Ama bu e, çocukların sahibi annelerin tutuklanması Babaların da annelerinden tutuklanması hatta kısırlaştırılması gerekiyor. Çünkü çocuğu kullanıyorlar. Bir ürün gibi, bir mal gibi çok özür dilerim ama kullanıyorlar. Ve çocuğun psikolojisi umurlarında değil. Instagram annelerine zaten hiç laf etmiyorum. Bir iki tane sadece geri kalanları sırf şov peşinde. Ve gerçekten bu büyük bir eziklik çünkü çocuğunu pazarlıyor bir ürün olarak. Normalde çocuk işçi dediğimiz şey 1-2 yaşındaki bebek çocuk işçi değildir ki çocuk işçi çalıştırmakta normalde yasaya tabi. İşte bu yüzden de garsona kötü davranabiliyor ya da gördüğü her insana kötü davranabiliyor. Çok iyi, yakından tanıdığım bir ezik şeyden geçiyor, AVM girişinde maalesef tanıştığım bir insandı. AVM girişinde X-ray koydu çantasını, çantasını dik koydu, güvenlik görevlisi yatırmak istedi. Öyle bir çığlık attı ki sen ne yapıyorsun, o çanta senden değerli. Böyle bir ezik, maalesef tanışmak zorunda kaldığım bir yerde ortak iş yaptığımız birinin eşi, çok rahat giydirebilirim artık bundan. Kusura bakmayın, dünyada olmaması gereken bir insan. Neden rahat kırabiliyor insanları? Çünkü ilişki ağı. Şimdi ezikliğin aslında içerisinde benim de yaptığım bir şey var. Bazen İngilizce kelimeler kullanmaktır. O da bir ezikliktir. Hele ki plaza dilinde. Hani onu öyle yapalım, bunu öyle, eziklikten dolayı İngilizce kelimeler kullanılır. Ama e, işte o çalışana niye kötü davranabiliyorsun biliyor musun? Çünkü ilişki ağı, network demek ağzıma geldi o yüzden araya onu soktum. Umurunda değildir. O ilişkide ağında o insanları bir daha görmeyecek ki, o kendi kafasına göre. Sen de bir gün tökezleyeceksin. Şans eseri ve yalakalıkla yükseldin ya sen de bir gün tökezleyeceksin. O gün emin ol insanlar da seni belki bir umuyorum ki sallamayacaklar. Ama kendi etrafındaki 3-5 karton karakter onu sürekli mutlu hissettirdiği için onlar dışındaki insanlarla ilişki kurmak umurunda değil. Bakın burada bir çizgi çizmemiz lazım. Fakir ve cahil olan ezik değildir. Yani bugün doğuda bir çadırda doğduysa o insan ezik değildir. Kim eziktir biliyor musun? İmkanı var ve kendisini geliştirmiyorsa, cehaletten kurtulmuyorsa işte o eziktir. Ama Türk toplumunun belli bir kesiminde ki bu kesim %30 bence artık ulaştı belki %40 fakiri, doğuda doğanı, ezik görme, acımak hatta işte haritanın o tarafı olmasa da olur diyen gerizekalı Ahmak, tarih bilgisinden yoksun, onursuz insanlar var. İşte bunlar eziktir. Ve ezik kendi yükselmek istemez. Kaos ister, bir şeyler kötüye gitsin, herkes aşağıya gelsin, kriz olsun ve herkes aşağı indi, kendi aynı seviyeye gelince ''Hı, yükseldim ben'' der. Çünkü ezikliğin anatomisi bunu gerektirir. Yükselmek için çaba harcama, çamurun içerisinde timsah gibi yat, avın yakına gelince onu da çamura çek yeterli. Bir başka, ezik anatomisinin olmaz solmazı, kıyafete önem vermek. Bakın, düzenli giymek güzel giyinmek demiyorum. Kıyafete etiket vermek. Puanı insanı kıyafetle tanımaya çalışmak. Hımm, bilmem ne, hoppana yoksa üzerinde, muttisi yoksa üzerinde o insan değildir. Gördün mü, mutçinin son çıkanlı değil, işte mutçinin geçen sezonkini bilmem ne. ve Pazardan almış. Ya Allah aşkına bunlar sizin ruh eziklikleriniz. Elbette ki para kazanıyorsan bir yönetici olarak, diyelim ki işte cebine ayda 30 bin lira giriyorsa biraz daha düzgün giyinmen gerekiyor. Yani kaliteli giyinmen gerekiyor ama bu illa ki yüksek markalar giymek veya giymeyenleri aşağılamak değildir. Toplumun ezdiği insan değildir ezik olan. Düşeni kaldırmayandır ezik olan. Ve genelde bilgiden rahatsız olurlar. Çünkü şehir efsanelerine inanmak, onun geyiğini yapmak daha güzeldir. Gerçek bilginin arkasında o bin tane öğreneceğin şey var. Dolar yarın patlayacak, dolar beş katına çıkacak. Bir tane ezik var daha önce yüz kez söyledim, dolar on beş lira olacak. Niye? Çünkü kaos hoşuna gidiyor. Çünkü ezik, şimdi sebebini anlatmak çok zor ezik olanlar. Çünkü araştırmıyor, umursamıyor. Yani ülkede neden bir şeyler iyi ya da kötü bu umurunda değil. Ezik olan şey benim çıkarım ne? Bana ne kadar arpa verilecek? Bana ne yem verilecek? Benim rüşvetim ne? Ver ben susarım. Ezik çünkü. Unutmayın ezilen değildir ezik olan. Onu ezendir ezik. Kendi kanalım açısından söyleyeyim. Rahat rahat lafı koyayım. Çok klasik bir laf var. Ben diyorum ki video yayına girdikten sonra izleyip yorum yapın lütfen. Buna izlemeden beğeni atanlar da aslında hani bir güzellik gibi ama bir izle öyle beğen daha çok hoşuma gider. Ama orada şuna güveniyorum diyor ki ya kaliteli iş. Yani beğendiğin bir restorana niye gidersin? Baştan güvenirsin oranın güzel olduğunu ama Ezik kim biliyor musunuz? Rahat rahat giydireyim buradan. Nasıl olsa videonun buraya kadarını izlemedi o patates. Video yayına girdiğinde 15 dakikalık videoyu izlemen 5. saniyede sadece video yayına girdi diye dislike atan adam eziktir. Beğenmeme atan insan eziktir. Neden? Diyor ki ya ben şimdi o bilgileri öğrenip beynimi geliştireceğime öbür tarafta A101'e bilmem ne poşetiyle migros poşetiyle girdim gofret yedim sağa sola fışkırttım, izlerim. Buna da kötülüğüm diyor. Çünkü ezik, ruhu ezik. Onun babası da ezikti. Maalesef eziklik, kalitesizlik nesilden nesile geçer. Ve bazen çeşitli ülkelerde eziklerin mutlu olması için daha güzel bir ortam yaratılır. Çünkü popülizm yani toplumun belli kesiminin mutlu edilmesi eziklerin mutlu olduğu bir ortamdır. Böyle çürükçül bakterinin yayılacağı ortam gibidir. Ezik de bunu sever. Klasik bir ezik, iyi yetişkin bir ezik. Böyle... 60-70 kiloluk bir ezik ee, şuna bakar instagramı falan açar böyle sosyal ulan ne hayatları var be uu. işte Allah bize gülmedi ki yürü ya kulum demedi ki ya arkadaş sen o hayata bakıyorsun da sen zaten evden çıkmıyorsun ki konfor olanından iki adım dışarı çıkmıyorsun ki sen daha dibindeki ne bileyim tabiat parkına, doğa yürüyüşüne ya bakkala bile gitmiyorsun ki sonra ne hayatlar var e, sen de çık biraz gez Yani illa ki Havai sahilinde yayılman gerekmiyor ki bir bir parça hayatı gerçekten içine girsen belki ezikliğinden kurtulacaksın. Her konuda yorum yapmak için çoğunluğu beklerler. Bir film mi çıktı? Kendisi meraktan geberse bile önden gitmez. Başkaları gitsin bir yorumlar gelsin. Bir konuda bir fikir mi soruldu? Önce başkaları konuşsun ister. Çünkü ezik kendi fikri de değil başkalarının beğeneceği fikirle yorum yapar ve nefes alır. Bir ezik genelde saldırgandır. Çünkü kendi zaafları ve boş karakteri, boş karton karakteri belli olmasın diye hep dışarıya saldırır, havlar, bağırır, yüksek sesle konuşur. Bu tip ezikler x kuşağında şöyleydi yani benim kuşakta ve benim öncesinde çocuğun hayatına da kendi karar verirdi. Sen ne anlarsın, sen ne olacaksın, sen mutlaka mühendis, doktor olacaksın, başka bir şey olma. Ezik çünkü yani kendi yaşamadığı hayatı çocuğun üzerinde yeniden yaşamaya çalışıyor. E çocuğun bir kişiliği var artık 18 yaşına gelmiş çocuğa da bir sor bir zahmet ne istiyorsun diye. Ezik ortalama bir 22-23 yaşındaki, 30'lu yaşların öncesindeki ezikte genelde erkeklerde görüyoruz. Araba anahtarıyla hava atar, karizma yaratır. Arabanın markasıyla, hızıyla, bilmem nesiyle. Hatta böyle görürsün kadında da erkekte de var bu. İşte bu hafta şey bilmem ne restorandayım. Bayılırlar buna. İşte Nusret gibi yerlerde mutlaka görünmeleri lazım. Bir şey pahalıysa ezik için o iyidir. Bazı ezikler kendi fikri olmadan bir şey için birisi için obsesyon şeklinde ölebilir de. Ve unutmayın eziğin kaybedeceği bir şey yoktur. O en diptedir. Çıkacağı bir yer de yoktur. Çünkü birinci basamak onun için Everest'tir. Ezik adam kelime dağarcığı sevmez. 3-5 kelime yeter. İçine biraz da İngilizce sosla. I am a pencil oh yeah I love you ihli bedih falan bitti gitti. Bir şeyin sonunda eğer ki böyle havalı bir kelime varsa onun için yeterli cümledir. Ben bugün çok down'um. Sen bugün çok sığırsın başka bir şey değilsin ben bugün çok down'um. Sen sığırsın arkadaş. E, Oktay, Sinan ol Allah rahmet eylesin. Bay e, bay Türkçe'yi senin gibiler için yazdı işte patates. Bayılırlar az bilgiyle ahkam kesmeye. Sabahleyin bir şehir efsanesi duyar Twitter'dan şuradan ona inanır. Şöyle şöyle olmuş. Kesin öyle öyle olmuş diyorsun ya yok böyle bir şey saçmalama biraz aklın başında olsun. Lozan bitecek. Bilmem ne olacak. Türkiye şöyle zengin gizleniyor. İşte Türkiye'de UFO yapılmış uzay gemisi yapın yapılmış. Yani Gerizekalısın işte kusura bakma gerizekalı ve cahilsin ve eziksin. hakaret ediyorum evet git dava aç istiyorsan ama senin sorunun benim seninle sorunum daha doğrusu çocuğun için seni kurtaramayız. Sen ölmüşsün. Ama beyin ölüme en azından gerçekleşmişti. Yani vücut zombi de bari çocuğunu kurtarmaya çabalıyor. Çünkü maalesef üreyeceksin. Çünkü her ezik maalesef bir şekilde bir sonraki neslin hayatını mahvediyor. Bugün doğayı kirleten de ezikler, ormanları yakan da ezikler. Herhangi bir şeyle sebeple rant için e, otelleri oraya buraya diken insanlar da 3-5 para görmüş ezikler. Benim Tatar siz söyleyin bakalım ezik kimdir? Biz Canımız ülkemizde ya da Arjantin'de eziklik örneği görüyor muyuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.